Kapı ve geçit amaçlı kullanılan giriş alanlarının üzerine korumaya yönelik, kapının üstüne gelecek şekilde duvara yaslanarak monte edilen çatılardır, iyi bir ölçülendirme ve hesaplama tekniği ile uygun proje ve doğru malzeme eşliğinde ustalık gerektiren bir iştir, ahşap, metal, plastik veya benzeri malzemelerle imal edilmektedir, kapı üzeri kapatılarak korunmak istenen alan, yağmur, güneş, dolu, fırtına, kar gibi her türlü hava şartlarına dayanıklı hale getirilir, kullanım alanları farklılık gösterilir, birlikte Dış kapı üstü sundurma, fabrikalarda bina girişleri, mal kabul girişleri gibi ticari yerlerde olduğu kadar ev, apartman, iş yeri, okul, mağaza, restoran ve diğer tüm yaşam alanlarında da koruma yanı sıra dekoratif amaçlı da kullanılmaktadır. Sundurma işini yapan şirketler, bu konuda hem tasarımına yönelik hem de teknik olarak yeni model çalışmaları yapmaktadırlar. İhtiyaca ve zevke göre günümüze uygun, çeşitli renk ve malzeme içerikleriyle yeni tasarımlar oluşturmaktadırlar. Koruma amacının dışında, görsel amaçlı kullanımı da artmıştır. Özel mimari projelerde, nostaljik yapılarda, estetik kattığı düşünülerek projelere dahil edilmektedir. Kullanım amacına yönelik olarak, pratik ve kullanışlı olması, uygun maliyet gibi detaylara cevap verecek niteliklerde seçenekler mevcuttur. Örneğin polikem malzemesi sayesinde dış kapı üstü sundurma 10 yıla kadar da uzun ömürlü kullanılabilmektedir. Kapı önleri baz alınırsa standart bir çatı boyutları 70 ile 100 santimetre arasındadır. İsteğe bağlı olarak elbette değişiklik yapılabilmektedir. Yine örnek vermek gerekirse şeffaf sundurma yapımı maliyeti düşük olması, mekanlara aydınlık katması ve u, ve ışınlarından koruması ilaveten hafif olması sebebiyle oldukça tercih edilen sundurma çeşitlerindendir. Sundurmanın yapım sonrası uygulaması son derece pratik olabilmektedir. İşçilik olarak dış kapı üstü sundurma yapım aşamaları dikkat ve özen gerektirir. Kaliteli malzeme kullanılması önemli her türlü hava koşullarına kar, yağmur, dolu fırtına ve buna benzer durumlara sizi ve yapınızı korumakla birlikte bina ve yapılarınıza değer katar, sundurma yapımı, paslanmaz sundurma, cam sundurma, pratik, askı sistemi sundurmaları, polikarbon olmak üzere beş kategoriye ayrılır bunların hepsi uzmanlık ister, iyi bir işçilikle harmanlanıp tüketiciye sunulması gerekmektedir.